Bismillah Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Rasulillah. Sevgili dinleyiciler, yeni bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere kardeşlik kavramını işlemeye gayret edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de 96 yerde kardeşlik kelimesinin Arapçası olan ah ve türevleri vurgulanır. Dolayısıyla yüze yakın ayette vurgulanan kardeşlik gerçekten çok önemli. Baktığımızda Allah'ın yarattığı kainatın bütün varlıkları olarak birbirleriyle uyum içerisinde kardeşane ilişkiler sürdürmektedirler. Gök cisimleri birbirlerine çarpmamakta, herkes kendi görevini yerine getirmekte. Yeryüzündeki bitkiler, hayvanlar alemi huzur içinde varlıklarını sürdürmektedir. Tabi varlıkların Allah'ın yarattığı varlıkların en güzeli, en olgunu, yeryüzünün efendi varlığı olan insanoğlunun birbirleriyle daha uyumlu bir şekilde birbirlerini tamamlayacak, bütünleştirecek, eksiklerini giderecek, birbirlerine faydalı olacak, birbirleriyle güzel ilişkiler kurabilecek şekilde yaşamlarını sürdürmeleri gerekmektedir. İnsan kelimesinin bir anlamı da ünsiyet kuran, ilişki ve yakınlık ihdas eden, birbirleriyle münasebeti olan anlamına gelir. Dolayısıyla insan kelimesinden de anlaşıldığı gibi hayatta yapayalnız, kendi başına diğer insanlara ihtiyaç duymadan yaşayabilecek bir varlık değildir. Her şeyden önce Allah'a muhtaçtır. Kainattaki kendisiyle alakalı varlıklara ihtiyaç duyar. Bununla birlikte hem cinsleri olan diğer insanlara çok yönüyle ihtiyaç hissedecek, onlarla samimi ilişkilere girecektir. Kur'an, insanların insan olarak kardeşliğini ve esas olarak da inanç yönüyle kardeşliğini öne çıkartır. Ve Müslümanların birbirleriyle kardeş olması gerektiği yönüyle nice emirler ve tavsiyelerde bulunurken, kardeşlik hukukuna zarar verecek yalandan gıybete, iftiradan alay etmeye, Suizandan insanın aleyhinde casusluk yapmaya kadar nice yasakları vurgulayarak kardeşlik hukukunu perçinler. Dolayısıyla ahlaki emir ve yasakların çoğu insanların birbirleriyle kardeş, müminlerin birbirleriyle yardımlaşması gereken, birbirlerini bütünlemesi gereken esaslarına hizmet etmek üzere emir ve yasak yönüyle, ahlaki ilkeler konulmuştur. Onun için kardeşlik gerçekten Irak Savaşı'ndan yola çıkarak günümüzde yine Müslümanların birbirleriyle yeterince dayanışmadığı ihtilafın, sürtüşmenin, gereksiz yere husumet ve düşmanlığın, Müslüman cemaatlerin bile birbirleriyle güzel geçinememesinin arka planında iman kardeşliği vurgusunun yeterli olmadığı değerlendirilince çok önemli bir konu olduğu Rahatlıkla anlaşılır. İşte kafirler de bunu bildikleri için Müslümanları kırk küsür devlete bölmüşler. O devletteki yapay sınırlar içerisine hapsettikleri insanları mezhepçilikle, cemaatçilikle, ayrı görüşlerle birbirlerine düşman etmişler. Akidelerini öncelikle farklılaştırmışlar. Dolayısıyla ayrı kaynaklardan beslenen, ayrı inanç esaslarıyla kendilerini tatmin eden, Farklı ideolojiler, farklı zihniyetler içerisinde bölünüp parçalanan Müslümanların birbirleriyle yardımlaşamadan, güç birliğine ulaşamadan 2 milyara yakın olduğu halde Müslümanların nüfusu öyle kabul edildiği halde 6-7 milyonluk bir İsrail halkına, İsrail yapay devletine karşı bile güç birliği oluşturamayan bir duruma getirmenin yollarını bulmuşlar. Irak'ta Başka türlü galibiyeti elde edemeyeceğini anlayan emperyalist zihniyet, Amerika ve çıkarcı güçler, Müslümanları birbirlerine düşürmenin yollarını arayıp bulmuşlar, mezhep kavgalarını savaş şeklinde en çirkin bir unsur olarak ortaya koymuşlardır. Halbuki Kur'an-ı Kerim, Hucurat Suresi 10. ayetinde, Müminler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan ittika edip, sakının korkun ki merhamete ulaşasınız der Dolayısıyla Allah'ın rahmetine merhametine ulaşmamız için kardeşlerimizin arasını düzeltmek ve müminlerin ancak kardeş olduğu şuuruna varmak gerekmektedir Müminler ancak kardeştirler Dolayısıyla kardeşin kardeşe karşı hakları, görevleri sorumlulukları bütün müminlerin paylaşmak durumunda olduğu hususlardır Kardeş kelimesi Türkçe'ye karındaş kelimesinin bozulmasıyla girmiş bir ifadedir. Aynı karını paylaşan, yani aynı anneden, aynı nesil olarak, aynı soydan olan insanlar demektir. Kur'an-ı Kerim'de ah kelimesi ki Arapça kardeş demektir. Türkçedeki kardeş kavramının karşılığı olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla kardeş deyince aynı anne ve babadan doğan veya ortak değerlere sahip olan kimseler anlamı karşımıza çıkar. Kardeşler, arkadaşlar anlamına gelen ihve ve ihvan kelimeleri ah kelimesinin çoğuludur. Kardeş denildiğinde genellikle aynı anne ve babadan dünyaya gelen kişiler akla gelir. Bu yalnız soy-sop kardeşliği şeklinde ifade edilir. Bunun dışında aynı dine ve aynı dünya görüşüne mensup olmayı ifade eden esas kardeşlik vardır ki akide kardeşliğidir. Kur'an Esas olarak bu kardeşliği öne çıkartır. İslam dininde kardeşlik bütünüyle inanç yani akide, iman esasları temeline dayanmaktadır. Allah, Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ancak kardeş olduğunu ve kardeşlerin arasının düzeltilmesi gerektiğini, Allah'tan korkulması zaruretini ifade eder. Hucrat suresi 10. ayette. Bu ayetten açıkça anlaşılacağı üzere ancak iman bağıyla, bir araya gelenler kardeş olarak kabul edilmektedir O yüzden soy-sop kardeşliği ikinci derecededir ee, Esas önemli olan kardeşlik iman kardeşliğidir Akide birliğidir Akidesi inancı bir olmayan insanların zaten tümüyle uyumlu huzurlu bir birliktelik oluşturmaları mümkün de değildir Buna göre yeryüzünün neresinde yaşıyor olurlarsa olsunlar Hangi dili konuşuyorlarsa konuşsunlar hangi kavme mensup bulunurlarsa bulunsunlar veya hangi renge sahip olurlarsa olsunlar, bütün müminler kelimenin tam anlamıyla birbirlerinin kardeşleridirler. Yani birbirlerinin sadık dostları, yardımcıları, velileridirler. Bu kardeşler kendi aralarında apayrı bir topluluk oluştururlar. Başka kavimlerden, başka topluluklardan, başka birlikteliklerden ayrı, bir bütün, bir homojen bir yapı olarak bütün dünyanın neresinde olursa olsunlar Müslümanlar bir güçlü birlik ve kardeşlik oluştururlar. Kendi akidelerine saldıran veya imana karşı küfrü tercih eden kimselere kendilerine ne kadar soy yönüyle yakın olursa olsunlar, menfaat yakınlığı olursa olsun asla onlara sevgi beslemezler. Müminler ancak Kendilerinden olan, mümin olan insanlara, kardeşlerine itimat ederler. Onlara karşı velilik, e, samimiyet, sevgi içinde bulunurlar. Bu akideyi paylaşmayan insanlarla kan bağı bile olsalar asla onlarla samimiyet kuramazlar, gönüllerinde sevgi beslemezler. Bu anlamda sadece inanç yani akide kardeşliği e, esas tutulur İslam'da. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, Rabb'lerinin şu uyarılarını müminler öncelikle dikkate alırlar. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulamazsın ki onları Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldıran kimselerle bir sevgi ve dostluk bağı kurmuş olsunlar. Bunlar ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri olsun. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Mücadele Suresi 22 İşte bu ayette ifade edildiği gibi iman eden hiçbir topluluk, hiçbir birliktelik e, Müslümanların Allah'a ve Resulüne karşı baş kaldıran kimselere sevgi göstermeyece bir anlayışı getirir. İsterse babaları veya çocukları, kardeşleri olsun kendi kavimleri, sülaleleri olsun. Onları Allah'a ve Resulüne isyan ettikleri müddetçe dost ve kardeş kabul etmezler. Dünyanın öbür ucunda da olsa, hiçbir menfaatleri olmasa da aynı imana sahip olan insanlarıysa dost kabul eder, sevgi besler, kardeş kabul eder müminler. Yine Tevbe Suresi 23. ayetinde "Ey iman edenler, eğer imana karşı küfrü sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veli, dost edinmeyin. Sizden kim onları veli edinir, yönetici kabul eder, gönül dostu olarak değerlendirirse, işte onlar zulme sapanların ta kendileridir. Zalimdir onlar denilir. Tevbe suresi 23. ayette. Dolayısıyla imana karşı Küfrü tercih edenler, müminlerin babası ve kardeşi bile olsa onları dost ve veli kabul etmeleri, onları yönetici kabul etmeleri, gönüllerinde onlara karşı samimiyet ve sevgi beslemeleri mümkün değildir. Kur'an böyle ifade eder. Ama bununla birlikte müminlerin, tüm müminlerin, kadın erkek, zengin fakir, e, zenci beyaz, Hangi durumda olursa olsun mümin oldukları müddetçe bütün müminlerin birbirleriyle ancak kardeş oldukları birbirlerine emri bil maruf nehyanın münker yaparak birbirlerinin velileri olduklarını ispat etmeleri, birbirleriyle samimi ilişkiler içinde olmaları Kur'an'ın emirleri arasındadır. Mümin gönülleri en sağlam ve köklü biçimde sağlayan birbirlerine bağlayan bal, İman ve takva esasından kaynaklanan kardeşlik bağıdır. Cenab-ı Hak müminlere bahşettiği en güzel nimetlerinden biri bu kardeşlik bağı, bu iman bağı olarak e, ayetlerde ifade edilir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Allah'ın ipine hepiniz toptan sımsıkı sarılın, yapışın, dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı. Ve siz onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Yine siz tam bir ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Ümid edilir, umulur ki hidayete erersiniz diye. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Ali İmran Suresi 103. ayet. Dolayısıyla bu ayette meal olarak Allah'ın ipine, Kur'an'a bütün Müslümanlar olarak toptan sımsıkı sarılmamız emredilmekte. Bütün müminler birleşerek Allah'ın ipinde, Kur'an'ında bir araya gelmek, bütünleşmek, kardeş olma durumunda olmamız emredilmektedir. İnsanların kalpleri ayrı ayrı iken birbirlerini sevemez düşmanlar iken Allah'ın müminlerin kalplerini uzlaştırıp ısındırması Allah'ın bir nimeti olarak, bir lütfu olarak ifade edilmektedir. Bu ayetlerde ifade edilen husus, e, cahiliye döneminde birbirlerine düşmanlıklarıyla ün salmış, Medine'deki Evs ve Hazret kabilesine mensup kişileri iman bağıyla nasıl Allah kardeşler haline getirdiğini hatırlatmaktadır. Yüce Rabbimiz. Bu hatırlatma insanlığa liderlik yapacak, halife olacak, insanlığı kumanda edecek kişilerin mutlaka akide yani inanç bağını esas alan yani hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a içtenlikle, samimiyetle sarılan insanlar olmaları gerektiğini öne çıkartmaktadır. Dahası ve en önemlisi insanlığa liderlik yapacak müminlerin başarısını Allah'ın ipine, yani Kur'an'a sımsıkı sarılıp kardeşlik bağını kuvvetlendirmek şartına bağlamaktadır Kur'an. O yüzden müminlerin Allah'ın ipinde bir araya gelmeleri, Allah'ın ipi olan gökten insanları yücelere doğru yükseltip onları alçaklıklardan kurtarmaya, sırat-ı müstakime getirmeye, yüceltmeye yönelik Allah'ın ipi şeklinde ifade edilen Kur'an'ın hükümlerine sarılmak ve Kur'an'ın ilkeleri etrafında insanların kenetlenip kardeş olmalarını ve aralarındaki bağı Kur'an ilkeleri içerisinde kuvvetlendirmeleri istenmekte ve dünyadaki başarının liderliğin Allah'ın nimet ve lütfunun ancak bu kardeşlik ve Kur'an'a sarılma ile sağlanacağı ifade edilmektedir. İslam'da kardeşlik inanç temeline oturduğu için, akide bağına dayandığı içindir ki, müminlerin arasını bozacak her türlü yapay ayrımlar, böbürlenmeler, birbirlerine zarar verecek yanlış davranışlar haram kabul edilmiştir. Irk, soy, cins ve bunun gibi cahili değerler yerine, takva kriterleri getirilmek suretiyle toplumsal kardeşliğin ve ahengin uyumun bozulmaması sağlanmış ve Kur'an'ın emirleri doğrultusunda şuurlu Müslümanlar bu şekilde yaşamayı kendilerine ilke edinmişlerdir. Bu konudaki ayet-i kerime her türlü tartışmayı sona erdirecek netlikte açıklıktadır. Hiç kuşkusuz kuşkusuz. Allah katında en üstün olanınız, en ekreminiz, takvaca en ileride olanınız, en müttakinizdir buyrulur. Hucurat suresi 13. ayetinde. Dolayısıyla birbirimize üstünlüğümüz Türk olmakta, Arap olmakta, başka bir ırka mensup olmakta değil. Zengin veya fakir olmakta, diploma sahibi olmakta, kadın veya erkek olmakta değil. Ancak ve ancak Allah'tan korkma yönüyle, takva yönüyle, Allah'tan sakınma yönüyle, en ileride olmak, Allah nazarında en üstün olmayı sağlayacaktır. Yine Kur'an, ilim yönüyle, daha Allah'ı bilenlerin, gerçek ilim olan, vahye, vahyin yönlendirdiği özelliklere sahip olanların, daha üstün olduğunu ifade eder. Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu denir. Dolayısıyla bilenlerin Allah'tan daha fazla korkan takva sahibi olma özellikleri ifade edilerek Allah'tan ancak ilim sahipleri huşu duyar, sakınır, takva sahibi olur denilir. Dolayısıyla ilimle takva arasında kopmaz bir bağ oluşturulur. Allah'tan sakınmayı gerektiren bilgilere ilim denildiği gibi Allah'tan en fazla sakınan kimseye Alim denilir aynı zamanda Alim kitap yüklü eşekler gibi Kafasına lüzumlu lüzumsuz bilgiler toplayan Bazı ünvanlar elde eden kimseye denilmez Esas bilinmesi gerekeni hakkıyla bilen Onu ihlaslı bir şekilde yaşayan Dolayısıyla Allah'a yaklaşan Allah'tan korkan İttika sahibi olan Müttaki kimselerdir alimler. Aynı zamanda bu özellikler, takva ve ilim Allah yolunda gayret sarf etmeyi, cihad etmeyi de getirecek. Dolayısıyla Kur'an'ın ifade ettiği gibi üstün insan olmanın üçüncü özelliği de cihatta, mücahedede bulunacaktır. Kur'an-ı Kerim Allah cihad edenleri, oturanlara, Üstün kıldı, derece derece faziletli kıldı diyerek cihad edenlerin Allah nazarında faziletli olduğunu ifade eder. O yüzden İslam'da yapay ayrımcılık, farklı üstünlük taslama özellikleri söz konusu değildir. Takva, ilim ve cihad yönüyle bu üç özelliği ne kadar kendisinde barındırıyorsa insan, Allah nazarında o kadar üstün duruma gelecektir. Tabii ki cihad eden, takva sahibi ve ilim sahibi insanların diğer kardeşlerini küçük görmeyecekleri, onlara karşı görev bilincini kuşanacakları, onlara karşı vazifelerini yerine getirecekleri, Allah'tan korkmalarının, ilim sahibi ve gayret sahibi olan cihat eri olmalarının zaruri bir özelliğidir. Bu özellikler aynı zamanda kardeşliği perçinleyen, birbirleriyle ancak bu noktalarda yarışmaları için müminler arasında bir fazilet yarışına dönüşecek, aynı zamanda da birbirlerine yardımcı olununca ancak bu konularda daha üst noktaya gelinebileceğini Kur'an belirttiği için Dayanışmayı, kardeşliği de esas alacak özelliklerdir bu erdemler, fazilet özellikleri. İslam'da kardeşlik akide temeline oturduğu için müminlerin arasını bozacak her türlü yanlışlar, e, ayrımlar haram kılınmıştır dedim. İşte Kur'an'da nice yasaklar, iftira, dedikodu, gıybet, söz getirip götürme, e, malın kusurunu, göstermeden, söylemeden insanları kandırmak, hile yapmak, terazide yanlışlık yapmak, ölçülere riayet etmemek, gizli kusurları araştırmak, müminlerin hoşlanmayacağı lakaplarla onları çağırmak gibi çirkin davranışlar kardeşliğe zarar verdiği gerekçesiyle Kur'an'da açık ve net bir şekilde haram kılınmış ve müminlerin derecesini düşüren, Allah nazarında e, suçlu konuma getirecek problemler olarak e, değerlendirilmiştir. Mümin erkekler ile mümin kadınların akide ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları ise kardeşliğin bir gereği olarak zikredilmektedir. Dolayısıyla erkeğiyle kadınıyla. E, aynı sülaleden gelmesi, aynı kavme paylaş, kavimden olmasından tutun da bütün dünyada yaşayanlarıyla iman esasına sahip olan bütün müminlerin birbirleriyle kardeşçe yardımlaşmaları, veli kabul etmeleri birbirlerini dost e, olarak görmeleri, yardımlaşmaları emredilmektedir. Bu yardımlaşma bireysel ve toplumsal hayatta İman ve takva ilkesinin egemen olmasını sağlamak için Kur'an'ın gerekli gördüğü bir husustur. İşte bu yardımlaşma için Allah rızasını hedefleyerek kardeşçe birbirleriyle bir araya gelen kimselere Allah'ın rahmet edeceği, merhamet edeceği belirtilmektedir. Tevbe suresi 71. ayette meal olarak şöyle buyurulur. ''Mü'min erkekler ve mü'min hanımlar birbirlerinin velileri, dostları, yardımcıları, yöneticileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dost doğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a, Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği kimseler bunlardır.'' buyrulur. O yüzden mü'min erkekler, mü'min hanımlar birbirlerinin velileri, Yardımcıları, kardeşleridirler. Birbirlerini bütünlemek, birbirlerinin eksiklerini tamamlamak, birbirlerine yardımcı olmak durumundadırlar. Kardeş olmak, arkadaş ve sadık dost olmak, sevinçte ve kederde beraber olmayı, iyi günde de, kötü günde de, birlik ve bütünlüğü ve bunun gerektirdiği dayanışmayı sergilemeyi gerektirmektedir. Bunu fiili olarak, teori planından çıkartıp ameli, nazari planda da göstermek demektir. Sevmek, saymak, güvenmek, merhamet etmek, yardımlaşmak, dayanışmak demektir kardeşlik. Gecenin saat ikisinde kapısı çalınsa, bir kardeşi yardım istese, en küçük çapta kalbinde bir ezik duymadan, uykusunu rahatlıkla feda ederek ona yardıma koşmak, komşusu kardeşi açken tok yatamamak, onun derdiyle dertlenmek, dünyanın öbür ucunda bir Müslümanın ayağına diken batsa, diğer uçtaki bir Müslümanın onun ızdırabını duyarak, onun derdine merhem olmaya çalışması, ona yardım için bütün güçlerini seferber etmesi demektir kardeşlik. İşte bu kardeşlik, bu dayanışma, bu sevgi, bu ilgi olmadan, kardeşlik iddiasının bir anlamı olmaz. Müminlerin birbirlerini kardeş kabul etmesi, kağıt üzerinde kalacak formalite icabı bir husus olamaz Kur'an'ın öngördüğü kardeşlik bütün dayanışmayı sevgiyi, yardımlaşmayı, ilgiyi içeren bir muhtevaya sahiptir. Bir hayat biçimidir İslam'daki kardeşlik bir dünya görüşüdür bir yaşama biçimidir dinde kardeşliğin en güzel örneğini peygamberimiz çağında peygamberle birlikte yaşayan sahabeler ortaya koymuştur Peygamber'in nezaretinde ve Kur'an'ın emirleri doğrultusunda. Muhacir-Ensar ilişkisi, kardeşliğin ne anlama geldiğini bizlere gösteren son derece güzel ve mükemmel bir örnektir. Birileri Mekke'den evlerini, eşyalarını, işlerini, bazılarını, akrabalarını, çoluk çocuğunu, eşlerini bırakarak sadece Rabbim Allah'tır dedikleri için ülkelerinden, Kovulmuşlar, hicret etmek zorunluluğunu hissetmişler, Medine'ye göç etmişler. Diğer insanlar da Medineliler, Ensar dediğimiz yardımsever insanlar, Mekkeli mühacir kardeşlerinin nefislerini kendi nefislerinden daha aziz tutmuşlar, onları hiçbir konuda yalnız ve yardımsız bırakmamışlardır. Kardeşliğin ne olduğunu göstermişlerdir. Hatta Ensardan bir Müslüman, muhacir kardeşine şayet dilerse hanımlarından birini boşayıp kendisine nikahlayabileceğini bile teklif edebilmiş ve bunu yerine getirmekten kaçınmayacağını ısrarla ortaya koymuştur. Burada bu davranışlarıyla Medineli yardımsever insanlar Ensar dediğimiz insanlar imanlarında nedenli ihlaslı olduklarını göstermişler. Mekkeli muhacirler de Onlara yük olmama, kardeşlerine kambur gibi e, sıkıntı vermemek için, onları üzmemek, kendi yağlarıyla kavrulmak için e, imkanlarını kullanmaya gayret etmişlerdir. İşte ensarın her şeylerini kardeşleri uğrunda feda edebilmeleri gibi özellikleriyle ensar imanlarında nedenli ihlaslı olduklarını göstermişlerdir. Kur'an-ı Kerim bu hususta şöyle buyurur kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı da içlerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinde bir açıklık ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine isar ederek tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır. Haşr suresi 9. ayet. Dolayısıyla Medineli ensarın ve onların izinden giden her yerde her dönemde yaşayacak Müslümanların yardıma ihtiyaç duyan insanlara kol kanat germeleri, onları sevmeleri, kendilerine ihtiyaç duydukları hususlarda bile o kardeşlerinin ihtiyaçlarını önemseyip onların yardımına koşmaları, nefislerinin bencil tutkularından, hırslardan korunmaları felah bulmak için önemli bir özellik olarak vurgulanır. Haşr suresi 9. ayette. Kurtulmak için dünyada izzete, devlete, Allah'ın nimetine muhatap olmak, aziz olmak, üstün olmak, huzurlu ve mutlu olmak, Allah'ın yardımına muhatap olmak için, ahirette sonsuz nimetlere, cennetlere ermek için, topyekün kurtulmak için, müminlerin kardeşlik hukukuna riayet etmeleri, birbirlerinin yardımına koşmaları, bu ayetten de yola çıkarak, zaruri bir özellik olduğu rahatlıkla anlaşılır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisinde şöyle buyurur, hiçbiriniz, kendi nefsiniz için arzu ettiğini Kardeşiniz için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz Buhari'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif e, Hepimizin Belki lafız olarak Duyduğu bir husustur ama Bunu yeterince yerine getirip Getirmediğimizi e, Kendi nefsimizi Sorgulayarak değerlendirmede Eksiklerimiz, zaaflarımız Olmaktadır. Dolayısıyla Kendi nefsimiz için kendimiz için istediğimiz güzellikleri, nimetleri başka kardeşlerimiz, başka müminler için de istemediğimiz müddetçe, o nimetlere sadece kendimizin sahip olmasını isteyip başka müminleri önemsemediğimiz müddetçe, iman gönüllerimize yerleşmemiş olacak, gerçek manada müminler sınıfına girmemiş olacağız. O yüzden imanda Allah'ın rızasına kavuşacak yeterli bir seviyeye ulaşmak için, Gerçekten iman etmiş olmak için birbirimizi sevmek zorundayız. Birbirinizi sevmeden iman etmiş olamazsınız. İman etmeden de cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmenizi gösteren bir özellik hatırlatayım mı? Aranızda selamı yayın diyen peygamberi e, tavsiyeyi değerlendirelim. Ve müminler birbirlerimize dua e, ve yüz yüze geldiğimizde de selam denilen değişik bir duayı birbirlerimizden e, sakınmayalım. E, birbirlerimize rahatlıkla e, kardeş olduğumuz mümin kabul ettiğimiz müddetçe birbirlerimize tanısak da tanımasak da rahatlıkla selamı yayarak kardeşliği perçinleyerek selamın e, beraberinde gelecek yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunda Gerekli her türlü adımı atacak özelliklerle bulunalım ki Mümin olalım, iman etmiş olalım ve cenneti hak edelim Hz. Ali radıyallahu anh şöyle buyurur Senin hakiki kardeşin seninle beraber olan Sana menfaat versin diye kendi nefsine zarar vermeye razı olan Zamanın felaketleri kapını çaldığı vakitte Senin dağınık durumunu derlemek için Hatta kendi derli toplu durumunu Gerekiyorsa dağıtan kimsedir, kendi nefsine seni tercih edendir diye kardeşliğin uç noktasını, kemal noktasını göstermektedir. Dolayısıyla esas kardeş menfaat ortaklığına gelen iyi gün dostu değil, esas olarak da e, zor günlerinde sana yardımcı olan, kendisine ihtiyaç hissettiği hususlarda bile senin ihtiyacını öne çıkartan Kimsedir senin kardeşin der. Böyle kardeşlik kalmadıysa imanlarımızın yeterli olmadığıyla alakalıdır. Çağ böyle bir özelliği tümüyle yok sayıyor, e, harap ediyor ise bu çağ iman edenlerin hakim olduğu, dünyaya imanlarını ilke olarak, hüküm olarak ortaya koyamadıklarını gösteren kardeşler, Değiştirilmesi gereken anlayışların hakim olduğu bir çağdır. O yüzden müminlerin İslami ilkeleri önce kendi aralarında yayarak, kardeşliği tümüyle uygulayarak, sonra dünya insanının ihtiyaç duyduğu fitnelerden onları sakındırmak, zulmü onlardan bertaraf etmek, onlara da imanı sevdirecek e, davranışlarda bulunmak, onları da kendilerine kardeş kabul edeceği bir inancı onlara vermek, yine insanlara yardımcı olmak üzere, onlara faydalı olmak üzere, hangi zihniyetten olursa olsun insanları insan olarak, Adem aleyhisselam, Havva annemiz vasıtasıyla, insan kardeşi kabul ederek, onlara yardımcı olmak bütün müminlerin görevleri arasındadır. Evet, bütün insanlar, Hangi düşüncede olursa olsun insan olma kasebiyle kardeştirler ama kardeşliğin esası, özü, en güzel özellikleri ise iman kardeşliği içerisinde kendini gösterir. O da müminlerin ancak birbirleriyle kardeş olmasıdır. Müminler kardeşlikte ve dostlukta tıpkı parçaları, kısımları birbirine geçmiş mükemmel ve sapasağlam bir bina gibidirler. Bütün unsurları ve zerreleriyle birbirlerine bağlanmış bir vücut gibidirler. Nasıl bir vücudun herhangi bir organı hasta olduğunda, rahatsız bulunduğunda bütün vücut aynı rahatsızlığı, aynı acıyı nasıl duyarsa bir tek müminin dünyanın ta öbür ucunda bile olsa çektiği acıyı, duyduğu ıstırabı diğer mümin kardeşleri de derinden hissederler, hissetmelidirler. Müminlerin bu denli birbirlerine bağlı olduklarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle ifade etmektedirler. Müminin mümine bağlılığı parçaları birbirini bütünleyen bir bina gibidir. Hadisi rivayet eden Ebu Musa el-Aş'ari bunu tarif için parmaklarını birbirine geçirdiği zikredilmektedir. Ee, bazı hadis kritikçileri Peygamberimizin ellerinin parmaklarını birbirine geçirdiğini bazıları ise bunu rivayet eden Ebu Musa'nın izah etmek üzere parmaklarını birbirine geçirdiğini ifade eder. Dolayısıyla bir binanın tuğlaları gibi bir parmakların birbirlerine kenetlenmesi gibi bir vücudun organları gibi birbirlerine müminlerin kenetlendiğini ifade eder. Bu konudaki hadis-i şerif Buhari'nin ve Müslim'in ittifak ederek rivayet ettikleri diğer hadis kitaplarında da rivayet edilen meşhur Sahih bir hadistir. Müminleri kendi aralarındaki merhametleşmelerinde, sevişmelerinde, yardımlaşmalarında bir vücut gibi görürsün. Ki vücudun bir organı ağrırsa, vücudunun kalan kısmı uykusuzluk ve humma ile o organ için birbirini çağırır buyurur. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir müminin diğer bir mümin kardeşine her durumda yardımcı olması gerekmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisinde zalim de olsa mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et diye buyurmaktadır. Buhari'nin Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste. Zulüm konusunda nasıl yardım edileceğini e, anlamayan e, sahabiye açıklama sadedinde şöyle ifade eder Peygamberimiz. Onu zulmünden el çektirirsin. Ona yapacağın yardım işte budur. Dolayısıyla zalim bir kardeşimize yardım etmek onun zulmüne engel olmaktır. Günahkar bir kardeşimize yardım etmek, onun günahına engel olmak, mani olmaktır. Allah'a isyan eden bir mümine yapılacak en büyük yardım, onun isyanına yardım, onun günahına yardım değil, onu günahtan engellemek, onu isyandan vazgeçirmeye çalışmak ile olacaktır. Onun cennetine giden yolu engellerden arındırmak, onun yolunu açmak, mümine yardım olacaktır yoksa haram konularda düşmanlık konularında birbirlerine yardım etmek kardeşlikle alakalı değil yardım etmenin sevabına girmek değil Kur'an'ın haram kıldığı bir husustur ve teavenu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel udvan buyrulur Maide suresinde iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın düşmanlıkta ve günahlarda kesinlikle yardımlaşmayın denilir Dolayısıyla haram konularda birbirimize vesile olmak, yardımcı olmak kesinlikle haramdır. Harama vesile olmak da ayrıca harama girmektir. Bir kimsenin harama giden yolunu tıkarsak, onun haramlarına engel olmaya gayret edersek ancak o mümine gerçek anlamda yardım etmiş oluruz. Mazluma yardım etmenin zaten durumu bellidir. Onu zalimlerden uzaklaştırmak Zulmü onlardan bertaraf etmek Kardeşliğin gereğidir Evet mazlum müminlere yardım etmek Kardeşliğin esası olduğu Halde Lübnan'da Irak'ta Filistin'de Mazlum kardeşlerimiz Devamlı imdat sesleriyle Yardım çağrısında bulunurken Zalim Amerika Ve İsrail gibi Emperyalist kan içici Vampirlerin elinde Zulüm görürlerken Müminler rahat yataklarında yatmakta ve apartmanlarına kat ilave etmek, yazlık yapmak, sofralarındaki yemek çeşitlerini artırmak davalarında e, bineklerini daha yenileştirme imkanlarını aramakla uğraşırlarsa elbette sorumlu olacaklar. Kardeşleri böyle zor durumdayken yardım etmemelerinin vebalini duyacaklar, göreceklerdir kardeşlik hukukuna elbette terstir. Ee, dünyanın neresinde olursa olsun bir kardeşimizin yardım çağrısına koşmamak, elimizdeki imkanlarla seferber olmamak, bir itfaiyeci yangını söndürmekte ihmal davrandığı zaman ne kadar hata ediyor, görev e, birincinden uzak oluyorsa, müminlerin fitne, zulüm e, ve diğer yangınlarını, zor durumlarını söndürmeyen, elindeki bir kovayla, bir bardakla da olsun su taşımayan, gayret etmeyen müminlerin kardeşlikten bahsetmeleri ve imanda kemale ermeleri mümkün değildir. O yüzden zekatlarımızı, Ramazan geliyor, sadaka ve infaklarımızı, yardımlarımızı, akrabalarımızdan, komşularımızdan, Türkiye'deki daha zor durumda olmadığını düşündüğümüz insanlardan önce Filistin'e, Lübnan'a, Irak'taki zulüm gören Müslümanlara, dünyanın herhangi bir yerinde açlık çeken, Afrika'da susuzluktan dolayı ölüme mahkum olan, yiyecek gıda bulamayan insanlara göndererek hem kardeşliğimizi ispat etmek, dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, müminleri kardeş kabul etmek demek hem de yardımın esas e, ihtiyaç e, arz edildiği yerlere sarf edilerek şuurlu bilinçli olarak en önemli şeyle az önemli şeyleri ayırt etmek ehemle mühimin arasını tefrik etmek basiretine ulaşmak demektir. Dolayısıyla takva sahibi müminler e, imanda yeterlilik kazanmaya gayret eden müminler mutlaka Kardeşlik şuuru içerisinde yardımlaşmanın yollarını bulacaklar. En azından dualarıyla, maddi güçlerinin yettiği imkanlarla kardeşlerinin yaralarını sarmak için, onlara yardımcı olmak için güçleri miktarınca e, katkıda bulunacaklardır. Kardeşliğin bir gereği de zulme meyleden diğer kardeşlerini uyarmak, onları hizaya getirmek için çalışıp durmaktır. Söz gelimi... E, birbirleriyle boğuşan cemaatlerin birbirleriyle anlaşamayan Müslüman kardeşlerin birbirleriyle düşmanca tavırlar takınan Müslümanların arasını bulmak Kur'an'ın emrettiği bir ilkedir. E, zulmün engellenmesi için de dünyada kardeşliğin yerine getirilip dayanışmanın ortaya konulması için de e, fesadın salaha dönüşmesi için de müminlerin önemli bir vazifesidir. Bu tür bir yardımlaşma Kişilerin ve toplumların selameti için Çok büyük önem arz etmektedir Allah Resulü Mescid-i Nebevi'nin inşasından sonra Muhacirler ile Ensardan 90 sahabe arasında ikişer ikişer Kardeşlik akdetti Birbirlerini özel kardeş ilan etti Kendisi de Hazreti Ali'yi kardeş edindi Bütün müminler birbirinin Din kardeşi olmakla birlikte Bu özel kardeşleştirme Yardım, ziyaret, ihsan, nasihat ve rehberliği Hatta zevil erhamdan Yani yakın akrabalardan önce Mirasçı olmayı kapsamına bile alıyordu İbni Abbas anlatıyor Muhacirler Medine'ye geldikleri zaman Aralarında akrabalık bağı olmadığı halde Resulullah'ın ihdas ettiği kardeşlik dolayısıyla Ensara muhacirler varis oluyorlardı Ayette şöyle buyruluyor O kimseler ki İman edip hicret ettiler Ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda mücadele ettiler O ensar ki Muhacirleri barındırdılar Ve onlara yardım ettiler Onlar birbirlerinin velileridir Enfal suresi 72 Evet aynen bu ayette ifade edildiği gibi Bugün de, bugün de Yerlerinden evlerinden Sürülen hicret etmek durumunda kalan e, Fakir garip insanlar Allah yolunda Cihad etmenin bedellerini ödeyen ee, Müslümanlara ensar durumunda olan mücadele savaş içinde olmayan yerleşik evlerinde oturan Müslümanların e, yardım etmeleri onları barındırmaları onlara kucak açmaları onlara yardım elleri uzatmalarını e, Kur'an işaret yoluyla emretmekte ve muhacir ve ensarın e, bütün zaman dilimlerinde oluşması gerekken iki insan konumu olarak Müminlerin iki durumu olarak e, belirtmektedir. Bir mümin kendi için arzu ettiğini mümin kardeşi için de arzu etmedikçe kamil mümin olamaz. Hakiki mümin vasfına ermek için mutlaka kendi için istediğini başka kardeşi için de istemek, arzu etmek, onun da sahibi olma sahip olması için gayret etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, kardeşliği bozan hususlar. Kur'an'da ve sünnette ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde e, açık biçimde kardeşliği bozan durumlar gündeme getirilir. Bir ayet-i kerimede kardeşliği bozan, dolayısıyla bireysel ve toplumsal huzurun ve ahengin zedelenmesine yol açan, Müslümanların birbirleriyle problem sahibi olmasını gerektiren kötü hususlardan bazıları şöyle ifade edilir. Ey iman edenler! Zannın çoğundan, yani suizandan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Tecessüs etmeyin. Yani birbirinizin gizli kusurlarını araştırmayın. Kiminizde kiminizin gıybetini yapıp arkasından çekiştirmesin. Sizden biriniz ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi? Buyurulur Hucurat suresi 12. ayette. İşte bu ayette yüce Rabbimiz müminleri açık bir biçimde suizandan Kardeşlerinin gizli yönlerini araştırmaktan, Gıybet ve dedikodudan, Kulis yapmaktan sakındırmakta, Alay etmekten e, sakındırmaktadır. Peygamberimiz ise bu konuda şöyle buyurur, Sebepsiz zandan sakının, Zira zan, sözlerin yalanı çok olanıdır. Birbirinizin ayıbını görmeye ve duymaya çalışmayın, Birbirinizin mahrem hayatını da araştırmayın buyurulur. O yüzden Kur'an ve hadisler, Birbirimiz hakkında kötü düşünceler beslemek, kötü zanlarla birbirimizi töhmet altında bulundurmak, birbirimizin gıybetini yapmayı, Müslümanlar olarak birbirimizle uğraşmayı yasaklamaktadır. Müminlerin birbirlerine alçak gönüllü olmaları, ancak kafirlere karşı sert ve şiddetli olmaları Kur'an'ın emrettiği husustur. Maalesef bunlar tersine dönmekte, müminler birbirleriyle diyaloğu, birbirleriyle ilişkiyi kesmekte, Birbirlerine karşı kibirlilik taslamaktadırlar. Kafirleri ise dost kabul etmek, onların yardımcısı olmak, onlara özenmek, onlara karşı zelil duruma gitmek, onlarla diyalog içinde olmak, bazı müminlerin Kur'an'a rağmen çok çirkin davranışları olmakta. Bu konuda kafirleri müminlere tercih etmenin çirkinliğini yaşamakta. E, uygulamaktadırlar Bunlar kardeşlikle de Kur'an ilkeleriyle de bağdaşacak hususlar değildir e, Kur'an'da bir ayeti kerimede de e, İşte müminlere Kardeşlikle alakalı Zarar verecek hususlar Şöyle gündeme getirilir Ey iman edenler Bir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin Belki alay ettikleri Kendilerinden daha hayırlıdır Kadınlar da kadınlarla alay etmesin Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır kendi nefislerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin ve birbirinizi en, en olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık, günahkarlık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir buyurulmaktadır. Hucurat suresi 11. ayet. Bu ayeti kerimede de alay, kötü lakap takmak ve benzeri gibi e, kardeşlik hususuna e, zarar verecek Durumlar fısk kabul edilen, günah kabul edilen davranışlar olarak ifade edilmekte, bu konularda müminlerin duyarlı olmaları gerektiği vurgulanmaktadır. Kin, haset ve hakaret de kardeşliği bozan hususlar arasındadır. Kitab-ı Kerim'de kendilerinden övgüyle bahsedilen müminlerin, cennette her türlü kinden ve hasetten tümden arındırıldıkları belirtilmektedir. Onların göğüslerinde kinden ne varsa tümünü Sıyırıp çektik. Kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar buyurulmaktadır. Hicr suresi 47. ayet. Enes bin Malik'in rivayet ettiği sahih bir hadiste ise peygamberimiz şu nasihatlerde bulunmaktadır. Birbirinizle kinleşmeyin, hasetleşmeyin, birbirinizden yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Buhari ve Müslim. Bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak Yeter diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Müslüman rivayet ettiği hadiste. Mümin kardeşinin ufak tefek kusurlarına ve eksikliklerine bakarak ona kin ve adabet besleyen kişi gerçekte insafsızca ve zalimce davranan bir kimsedir. Mümin bir kimseyi Allah için sever, Allah için buğz eder. Kafirler mümine yardımcı olsa, onun faydasına olacak işler yapsa Kafir olduğu için mümin gönülden samimiyet besleyemez, onu gönülden sevecek bir kardeş kabul edemez. Aksine bir mümin bir mümine zarar vermiş olsa, onun bazı menfaatlerine engel olmuş olsa, mümin olduğu için ona kafir gibi düşmanlık yapamaz. Ee, Allah için seveceğinden dolayı, müminliğinden dolayı e, onu yine kardeş kabul etmek ee, düşman olmamak mecburiyetindedir. Allah için sevmek, Allah için buz etmek müminleri sevmek Allah'ın düşmanı olan kafirlere buz etmek gibi neticeler verecektir. Evet e, mümin kardeşinin ufak tefek kusurlarına ve eksiklerine bakarak ona kin ve düşmanlık besleyen kimse e, kardeşine zalimce davranır ve kardeşlik hukukuna ters e, davrandığı için vebal e, altında kalmış olur. Grupçuluk, tekelcilik, ben merkezcilik gibi kötü hasletler de kardeşliği bozan, müminleri birbirine düşüren hususlar kabilindendir. Çünkü bu tür iddialar kaçınılmaz olarak beraberinde tefrikayı, çekişmeyi ve çatışmayı getirmektedir. Müminlerin birbirlerine düşmesi veya düşürülmesi ancak bu yollarla mümkün olabilmektedir. Bir hadis-i şerifte şeytanın bu yönde daima bir umut beslediğine işaret edilerek şöyle buyurulur. ''Şeytan kıbleye dönen müminlerin artık kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine düşürmekte hala ümitlidir.'' buyrulur Tirmizi'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Bütün bu hususlar tıpkı birer mikrop gibi sirayet ettiği vücutları hasta düşürmekte, tahrip etmektedir. Dinde kardeşlik ruhunu yeniden canlandırmak ve müminlere kaybettikleri kuvveti yeniden kazandırmak ancak... Bu yanlışlardan gıybet gibi, iftira gibi, dedikodu gibi, tefrika gibi kardeşliğe zarar verecek hususlardan vazgeçmekle e, mümkün olabilir. Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü kardeşliğin ortaya konulması için İslam ümmetinin yeniden dirilmesi gerekmektedir. Yeniden Kur'an'ın ilkelerine sarılması gerekmektedir. Birbirlerinin kardeş olduğunu yeniden değerlendirmesi, e, bunun içinde akide bütünlüğüne, inanç birliğine varmaları, batıl ideolojilerden, küfür ve şirk inançlarından sıyrılıp, Kur'an'ın iman edilmesini istediği hususlara, yürekten iman etmeleri, birbirlerini kardeş kabul etmeleri için altyapı oluşturacak, temel esas olacak ve işte böylesine akide bütünlüğünde olan müminler, tevhidi duyarlılığa sahip olan insanlar kenetlenecek, Birbirlerini kardeş kabul edecek dayanışma içerisinde yeniden bir ümmet olmanın bilincini dosta düşmana ilan edecekler. İşte o zaman Müslümanlar bir araya gelince, vahdete ulaşınca, tevhidi bayraklaştırınca kafirlerin egemenliği çok kısa bir süre içinde sona erecek. Müminlerin ikinci asrı saadeti, küçük cenneti yeniden e, ikame edilmiş olacak. Tarihi kinleri, kabilevi ihtirasları, şahsi tamahları, taassup ile kaldırdıkları bayrakları bir kenara itip yok eden Allah yolunda kardeşlik prensibinden başka hiçbir prensip kalpleri birleştiremez. Bunun için de tekrar edelim, iman ve akide bütünlüğü gerekmektedir. Ancak bu kardeşlik prensibiyle saflar, yüce Allah'ın sancağı altında, Allah'ın ipine sarılarak birleşilebilir. O yüzden müminlerin Kur'an'ın ilkelerinde yeniden akidelerini sağlamlaştırmaları, müminlerin birbirlerini ancak kardeş kabul etmeleri, dayanışmaları birbirlerinin aleyhinde bulunmayıp birbirleriyle yardımlaşarak yeniden ümmet olmaları, birlik olmaları gerekmektedir. O zaman Irak'ımız da kurtulacak, Lübnan'ımız da, Filistin'imiz de, yaşadığımız topraklar da her şeyiyle kurtuluşa erecek, Yeniden cennet gibi bir hayatı e, yaşamış olacağız. E, sevgili kardeşlerim önümüzdeki hafta inşallah kardeşlikle ilgili hususlara e, devam etmek. Kur'an ve sünnet e, ilkeleri çevresinde çerçevesinde kardeşliğin prensiplerini ve buna zarar veren hususları e, anlatmak üzere. Bugün e, vakit dolduğu için sohbetime burada nokta koyuyor. E, hepimizin Sağlam bir iman ve imana dayalı bir kardeşliği tesis etmek için gayret sarf etmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyor. Bu hususlarda Allah'ın yardımını niyaz ediyor. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili dinleyicilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, ona iman eden bütün Müslüman kardeşlerin üzerine olsun.